Bilâhi min al-shaytan ar-rajim. Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Al-hamdûllâhil-ladzî haddâna l-haẓa, vma kûnnâ lî n-htidi lâ ulâ an haddâna Allâh. Muhammed. Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا وكره اعيننا محمد الله رسول رب صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ربي زدني علما وفهما واحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعيد وكان رسول النبي صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذبت لي بهن. Ve a'udu billahi en tücrikuhun ila ahiril hadif sadaka rasulullah fîmâ kal evke mâ kalen nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem. Pek kıymetli cemaati müslimin ihvân-i din. Müslüman olmamızın gereklerinden birisi de ahde vefadır. Yani sözümüzde durmamızdır. Bu ahde vefa Müslümanların en önemli özelliklerinden birisidir. Allah'a ve Resulüne inanmış mümin Allah'a ve Resulüne karşı olan sözünde de vefa gösterir. İnsanlara ve topluma karşı olan sözlerinde de vefa gösterir. Yani sözünde durur Müslümanlar. Bizim en önemli özelliklerimizden birisi yani sözünde durmak. İslam'a inanmamış, onur nuruyla nurlanmamış bir insanın sözünde durmaması normal karşılanabilir. Ama Müslüman olan bir kişinin, Allah'a ve Resulüne inanmış olan bir kişinin sözünde durmaması düşünülemez zaten düşünülemez. Fakat çok esefle görüyoruz ki bugün Müslümanlar da artık sözünde durmama hastalığına kapılmışlar. Müslümanlar da artık sözünde durmuyor. Söz veriyor, sözünü yerine getirmiyor. Sözünü yerine getiremeyecek konularda Gücü yetmeyecek konularda çok rahat bir şekilde söz verebiliyor. Yalan söyleyebiliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün aramızda yaşasaydı birçok mümin, birçok Müslüman işte bu özelliğinden dolayı, sözlerinde durmama hastalığından dolayı Resulullah'a karşı cevap veremezlerdi. Çünkü Allah'ın emri bu, Resulünün hem emri bu hem de uygulaması bu Müslümanlar. Sözünde durmak. Bir borcum var. Ne zaman ödeyeceksin mi borcu? Şu tarihte ödeyeceğim dedim mi? Artık bitmiştir. O tarihte o borcu ödemek için elinden geleni yapacaksın. Bir söz verdin. Bunu yaparım dedin. O vermiş olduğun sözü mutlaka yerine getireceksin. Ama canım imkansız yapamam. O zaman baştan vermeyecektin bu sözü. Müslüman böyle. Müslümanın sözüne güvenilmezse daha kimin sözüne güvenecek bu insanları? Müslüman bir insanın sözüne güvenmeyecekse bu toplum. Kimin sözüne güvenecek Allah aşkına? Kimin sözüne güvenebilir? Yahudinin mi, Hristiyanın mı, Ateistin mi, Putperestin mi? Ne Allah tanıyor, ne ahiret tanıyor, ne hak hukuktan haberi var. Bu tip insanların mı sözüne güvenecek? Ama tekrar söyleyelim başka bir esef, başka bir üzüldüğümüz konu da şudur ki, halk arasında konuşulur. Müslümanda olması gereken bu ahde vefa, maalesef gayrimüslimlerde var, müslümanlarda yok. Halk arasında konuşulur. Benim tanıdığım Farzı ı muhal, bir gayrimüslim var. O kadar sözüne sadık ki ne söylemişse yerine getiriyor denir. Hani siz de duymuşsunuzdur belki. Böyle olaylar oluyor. Ya insan müslüman olarak yüzü kızarır biraz. Ya utanır böyle bir durumdan. Böyle bir olayı anlatmaktan dile getirmekten utanç duyması lazım Müslüman'ın. Evet, bir gayrimüslim, inançsız bir insan sözünde durabilir ama Müslüman'ın hayde hayde sözünde durması zaten Allah'ın emridir. Durmazsa haram işliyor. Allah-u bize sözümüzde durmayı ahde vefa göstermemizi emrediyor Müslümanlar. Ayeti kerime İsti'ine billah ve avfu bil Allah öyle buyuruyor. Ve avfu bil Ahitlerinizi ifa edin. Yani sözünüzü yerine getirin ey insanlar. Çünkü öyle söz verdim bitti demeyin. Söz ağızdan çıkan söz innel ahde kana mesula mesuliyet taşıyor ağızdan çıkan sözünüz var ya sizi bir mesuliyet altına sokuyor haberiniz olsun dünyada da ahirette de mesul olacaksınız kime vermiş olursanız olun nasıl bir söz vermiş olursanız olun sözün yerine getirilmesinde kesin Allah'ın emri var ahde vefa dedik değil mi Müslümanlar ahde vefa bunu gelin iki başlık altında inceleyelim ahde vefayı daha iyi aklımızda kalsın diye. Birincisi Allah'a ve Resulüne karşı olan ahitlerimizde yerine getirme, sözümüzde durma. Birincisi bu. ayeti i Kerime'de geçiyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü, la tehunu Allahe ve Resul. Ve tehunu emanatikum ve entüm te'alemun. Ey müminler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Allah'a bir söz vermişseniz, Resulüne bir söz vermişseniz, onu yerine getirmemek suretiyle hainlik yapmayın. Ne olur? Zararlı kendiniz çıkarsınız. Zararı size dokunur yine. Peki Allah'a ve Resulüne söz verdik mi biz? Evet. Küçüklük yaşımızdan itibaren bize, bize öğretilen bir şey vardır. Sorardılar bize değil mi büyüklerimiz? Biz de şimdi çocuklara soruyoruz. Sen nesin? Müslümanım elhamdülillah. Ne zamandan beri? Ne zamandan beri diye sorarlar değil mi? Ne denir? Bu sorunun cevabı nedir? Kalu bela'dan beri Kalu bela ne demektir? diye sorulur arkasından Kalu bela demek Allahu azimuş şanın bu cesetlere ruhları giydirmeden önce ruhları toplayıp ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye sordu Kur'an-ı Kerim'de ayet var Eles tu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? ey ruhlar sizi yaratan ben değil miyim? Sizi yaşatacak olan ben değil miyim diye sorunca ne dedi ruhlar? Kalu bela. Evet ya Rabbi. Sen tabii ki bizim Rabbimizsin. Sen tabii ki bizim yaratıcımızsın ve hayatımız, yaşantımız senin emrinle olur ancak. Dediler, kabul ettiler. İşte kalu bela demek bu demek. O gün Allahu Azimü Şanın elest bezmindeki bu sualine kalu bela bela diyen ruhlar iman etmiş olan ruhlardır. Bizim ruhlarımız da o ruhlar içerisindedir inşallah. Öyle görünüyor ki burada olduğumuz için Allah'a ve söylüne tabi olduğumuza göre bizim ruhlarımız da o gün bela dedi. Evet ya Rabbi. Allah'ın ilahlığını kabul ettik yani Rablini kabul ettik Hüküm koyan Rızık veren Sözü geçen Tek güç Tek kuvvet Tek hakim Tek hükümdar Allah'tır Celle Celaluhu bunu kabul ettik o zaman Ha ne zamandan beri Müslümansın Kalubela'dan beri diyoruz ya İşte o Kalubela elest bezmidir o günde söz verdik Müslümanlar. Allah'ın ilahlığını kabul etmekle söz verdik ya Rabbi. Biz ruhlar alemindeyken nasıl ki senin ilahlığını kabul ediyoruz, senin hakimliğini kabul ediyoruz, senin Halik yaratıcı tek kuvvet olduğunu kabul ediyoruz, öyle de dünyaya gönderildiğimizde, bu ruh bedene girdiğinde de, senin ilahlığını yine kabul edeceğiz. Hayatımızı ona göre bu söz üzerine devam ettireceğiz demiş olduk. Bakın Allah'a söz verdik. Allahu Azemuşan buyuruyor ki ve ofu bil'ahd. Ve ofu bi ahdillah izaaahadtum. Sizinle sözleşme yapıldığı zaman sözleşmenin gereğini yerine getirin. Neye söz vermişseniz onu yerine getirin evvela Allah'a söz verdik kul olacağımıza dair tek hakim ahkemul hakimin Allah'u azimuşşandır bunu böyle bilip böyle kabul edeceğimize dair söz verdik ve Resulüne de söz verdik biz Resulullah zamanında yaşamadık ama Resulullah zamanında yaşayıp onun elini tutup ona biat eden sahabilerin yolunda ve izinde olarak bizler de ''Sanki Allah Resulü'nün o mübarek elinden tuttuk ve ona söz verdik.'' ''Ya Resulallah, senin emrinden çıkmayacağız. Senin getirdiğin hükümlerle hayatımızı idame ettireceğiz. Haramlardan ve yasaklardan kaçınacağız. Emirleri yerine getirmek için gayret sarf edeceğiz. Hırsızlık yapmayacağız, yalan söylemeyeceğiz, sözümüzde duracağız, zina etmeyeceğiz.'' İffetli birisine iftira atmayacağız diye sahabi nasıl o gün söz verdiyse bugün de onun yolunda olmakla biz de sanki Resulullah'a söz verdik. İşte o sözü yerine getirmemiz isteniyor. Hainlik yapmamamız, ihanet etmememiz isteniyor. Döneklik yapmamamız isteniyor yani. Sözünde durmak, döneklik yapmamak. Zaten erkek adam sözünden dönmez değil mi Müslümanlar? Müslüman sözünden dönmez. Allah ve Resulüne vermiş olduğu sözde sabit bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışır. Bu birinci şık Allah'a karşı olan ve Resulüne karşı olan sözümüzü yerine getirmemiz isteniyor. Ne yapacağız? Kısaca ne dedik? Kulluk yapacağız. Eğer böyle yaparsak, hayatımızı bu şekilde yönlendirirsek, devam ettirirsek, işte biraz önce okuduğum Enfal suresindeki لَا تَخُونُ اللّٰهُ وَالْرَسُولُ <Sessizlik> Allah'a ve Rasulüne ihanet etmeyin emrine uymuş ve Allah ve Rasulüne ihanet etmemiş oluruz. Bu birinci şıkkımız. İkinci şık ise, Sözünde durmakta. İkinci şık kullara karşı olan sözümüzü yerine getirmemiz. Bu da birincisi kadar önemlidir Müslümanlar. Allah'a ve Resulüne karşı vermiş olduğumuz sözde durmak kadar bu ikinci sözde önemlidir. Çünkü... Bu konuyla alakalı o kadar ayeti i kerime var ki sözünüzde durun, ahitlerinizi yerine getirin, döneklik yapmayın, sözünüzden çıkmayın. Ayeti o kadar çok ki şaşırırsınız. Bu konu üzerinde özellikle durulmuş yani Kur'an-ı Kerim'de. Ve sözüne sadık olan İsmail aleyhisselam, büyük peygamber İsmail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'e konu edilmiş. Allah uazım uşan İsmail aleyhisselamı örnek olarak gösteriyor bize. İşte sohbete başlarken okuduğum ayeti kerimede öyle buyruluyor. Eslemübillah. Ve zkur <Sessizlik> fil kitabi İsmail. Kitapta İsmail'i de an, onu da hatırla yani. İsmail diye bizim bir kulumuz vardı ya. Onu da hatırla ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ey insanlar unutmayın. Neydi Hz. İsmail'in özelliği? اِنَّهُ كَانَ صَادِكَ الْوَعْدِ O, vadine sadık bir insandı. Sözünde duran bir insandı İsmail. Onu unutmayın, önüne kalın diyor Allah Celle Celaluhu. وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا Ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi. Bakın bir peygamber, ve sözünde duran bir insan olarak İsmail de örnek olarak veriliyor bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de örnek var Müslümanlar konumuza. Peygamber Efendimiz de sözünde son derece sözüne sadık, sözünde duran bir insandı. Zaten Peygamber Efendimizi peygamberlikten önce ne vasıflan anıyorlardı? ismini neyle anıyorlardı el emin diyorlardı değil mi peygamber efendimizden bahsederken Muhammed diyorlar hangi Muhammed el emin emin olan Muhammed ha o mu tamam böyle deniliyor ve böyle anılıyordu böyle meşhur olmuştu yani Mekke-i Mükerreme'de ve civar köylerde niçin sözünde duran bir insan o yalan söylemez Emanete ihanet etmez. Bir söz vermişse onu mutlaka yerine getiririz. İşte bir olay anlatılıyor bize. Daha Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmemiş. O devirlerde sonradan da sahabi olan zatlardan birisi anlatıyor. Diyor ki daha peygamberlik gelmemiş. Biz bir alışveriş yaptık diyor Peygamber Efendimiz'le. Yani Muhammed'le bir alışveriş yaptık diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir miktar bende alacağı kaldı diyor. Bir miktar borcum kaldı onda. Ve sözleştik. Falan gün falan saatte şurada buluşalım, borcumu ödeyeyim dedim diyor. Fakat ben o tarihte orada buluşacağımızı unuttum. O verecekli olan öyle diyor. Unuttum diyor o tarihte orada sözleştiğimizi. Buluşacağımızı unuttum ve gidemedim diyor. Tam üç gün geçti bu olay üzerinde. Üç gün geçtikten sonra hatırladım. Eyvah ben Muhammed'le buluşacaktım ya. Unuttum ben bunu dedim ve aklıma gelir gelmez derhal oranın yolunu tuttum. Gittim bir baktım ki Muhammed orada bekliyor. Allah Allah orada bekliyor. Beni görür görmez dedi ki, ey genç, beni beklettin dedi. Başka da bir şey de Böyle bir peygamber işte peygamber efendimiz. Peygamberlikten önceki özelliği de bu, ahde vefa, sözünde duran bir insan ve bütün hayatıyla bize örnek olan peygamber efendimiz bu yönüyle de bize örnek olmuştur. Sözünde durmak. Evet. Peygamber Efendimiz'den sonra onun bu güzel ahlakıyla ahlaklanmış sahabi, tabi'in ve ondan sonra onun yolundan giden bütün insanlar da bu sözde durma içine çok önem göstermişlerdir. Mehmet Akif için de böyle bir olay anlatılıyor. Mehmet Akif merhum, büyük şair, İstiklal Marşı şairimiz. Mehmet Akif bir gün bir arkadaşınla sözleşiyor. Şu tarih bu saatte bir ziyaretine geleceğim diye sözleşiyor. Mehmet Akif köprünün bu tarafında oturuyor. Yani Avrupa yakasında oturuyor İstanbul'un. Sözleştiği arkadaşı da Asya yakasında Anadolu yakasında oturuyor. Sözleşildiği gün bir fırtına, bir yağmur göz gözü görmüyor. Ama Akif söz vermiş, gidecek. Sözünde durması gerekiyor. Çünkü o da Peygamber Efendimiz'in bu ahlakıyla ahlaklanmış bir insan. Geliyor, sahile, köprü yok tabii o zaman. Kayıklar çalışmıyor, tekneler hiçbirisi çalışmıyor zar zor bir tekneyle yüksek fiyatlarda anlaşıyor. Benim diyor geçmem lazım. Hayat memat meselesi bu. E geçiririm seni ama bu kadar vermen lazım diyor. Ziyanı yok. Yüksek fiyatlarla anlaşıyor bir tekneyle. O fırtınada canını da tamamen tehlikeye atarak o boğazı geçiyor karşı tarafa. O yağmurda, o tipide o arkadaşının evine kadar gidiyor. Arkadaşı da bir müddet beklemiş bakmış ki dışarıda fırtına var tipi var Akif biraz zor gelir demiş bu zamanda bu şeyde bu fırtınada zor gelir demiş onun için bir işi varmış biraz komşuya geçmiş evde bulunan hizmetçisine demiş ki Akif gelirse 5 dakika beklet ben hemen geliyorum demiş çıkmış Akif söylenen saatte tak tak kapıyı çalıyor arkadaşının kapı açılıyor Hizmetçiye diyor ki, zat içeride mi? Efendim diyor, bana not bıraktı, beş dakika kadar komşuya geçti, bir işi vardı. Siz buyurun içeriye bir kahve ikram edeyim size, hemen derhal geliyor diyor. Öyle deyince Akif içeri girmiyor. Diyor ki, söyle ona, biz ta karşıdan geldik, sözümüzde durduk ama o sözünde durup evinde duramadı beş dakika diyor ve geri deniyor. Müslüman söz verdi mi sözünde durması gerekiyor Müslümanlar Eğer sözünde durma ahde vefa da elden çıkmışsa Müslümanlar arasında unutulmuş bir hale gelmişse aa, o zaman sıkıntılar başlamış demektir o toplumda büyük sıkıntılar bekliyor demektir ne olur Ahde vefanın olmaması sözünde durma işinin tamamen ortadan kalkmasıyla ne olur Toplumda bir kere karmaşa olur Müslümanlar. Anarşi olur artık. Niye? E sen bana borcum var falan tarihte vereceğim diyorsun. O tarihte vermiyorsun sözünü yerine getirmiyorsun. Peki ben mağdur oldum ne yapacağım ben şimdi? O parayı senden herhangi bir şekilde almaya yoluna gideceğim değil mi? Anarşi orada başlıyor işte araya tahsilatçılar giriyor, araya anarşist giriyor, araya mafya giriyor veya da direk kendisi tahsil yoluna gidiyor. Kavgaral, gürültüler, kanlar, canlar gidiyor. Çokça olan olaylardandır bunlar, biliyorsunuz değil mi? Artık televizyon ekranlarına, gazete sütunlarına çok yansıyor bu olaylar. Alacaklısını vuran, yaralayan, öldüren, cinayet olan çocuğunu kaçıran bir sürü olaylar var artık fakat bir sürü de bu olaylara zemin hazırlayan insanlar var Müslümanlar öyle bir hastalık olmuş ki gayet normal artık bir mal karşılığında ödeme yapılacak nasıl yapılacak ödeme nakit kimde var nakiti bulamıyor kimse hadi bakalım çek yazılıyor çek yazıldı ve karşı tarafa verildi Adam çeki alıyor şimdi. Oradaki tarihe ve miktara göre kendini ayarlıyor. Ya kendisi de gidiyor mal alıyor çeki ömür tarafa veriyor. Veya bir yerden borç alıyor. Yani kendisini ayarlıyor Müslüman. Peki çekin tarihi geliyor ses yok. Sabah gidiyor bankaya ses yok. Öğleden sonra gidiyor ses yok. Hadi unutulmuştur diyor. Eğer böyle biraz safsa veya böyle kötülük aklına gelmiyorsa hadi unutulmuştur diyor bir gün sonra yine gidiyor bakıyor yine çek. e ne yapacak şimdi geriye doğru sıkıntı başlıyor kendisi de ödeyemiyor bu sefer borcunu öbür tarafa doğru silsile sonuna kadar gidiyor mu? gidiyor Müslümanlar ondan sonra telefonlar başlıyor telefon trafiği başlıyor işte verecektim ödeyecektim bir gün sonra beş gün sonra yine yalan Yine bir şey yok. Yalan. Bir de duyuyorum kulağıma geliyor ki bu çekini ödemeyen insanların birçoğu bilerek ödemiyormuş. Bir kısmı yani parası var, nakiti var. İşte ya bankada veyahut da kasasında var ama bilerek ödemiyor. Benim acayipime gitti. Yani sordum niye ödemesin ki? Çek yazmışsa, malı da almışsa karşılığında, hizmet almışsa niye ödemesin? Tabi anlatıyorlar. Piyasa o kadar acayip bir duruma gelmiş ki Müslümanlar ticaretten haberdar olmadığımız için bilmiyoruz böyle olayları diyor hocam bilmezsin bir günlük bir gecelik faizi biliyor musun sen diyorlar 5 gün çalıştırsa o parayı 10 gün çalıştırsa oo, onun kazandığı parayla böyle geçimini sağlayan insanlar var Allah muhafaza bir taraftaki insanın sıkıntısı üzerine sen geçim temini yapıyorsan o geçim temininden oradan gelen paradan oradan kazandığın maldan hiçbir hayır bekleme açık söylüyorum hiçbir hayır bekleme onun kat ve katı senden mutlaka bu dünyada çıkacaktır çünkü şunu bilmiş ol ki sen zulmettin zalim oldun zalim oldun sen hadisi şerif var bir insan bir borç alırken ne niyetle alıyor? Ben bu borcumu zamanında ödeyeceğim niyetiyle alırsa bir insan, Allahu u o ödemenin yollarını açar, ona kolaylaştırır, o da zamanında öder. Ama ben bu borcu aldım ama bu adam unutsun bu işi artık. Ben ödemem, ben buna 10 gün, 15 gün, bir ay ne kadar takabilirsem takarım diye alıyorsa, Allah o insanın malını telef eder, perişan eder, elden, ayaktan çıkartır. hadisi i okuyorum size. Ahde vefa. Olması gereken şey, ahde vefa olmazsa, sözünde durmak olmazsa toplumda anarşi olur, terör, terör olur Müslümanlar. Başka bir şey değil. Şu andaki toplumun hali de bu maalesef. Artık bunu çok normal bir şekilde yapıyor vatandaşlar. Eğer aramızda bu tip durumlarda olan bu tip hadiselerle karşılaşan ve bilerek sözünde durmayan insan varsa derhal kendini düzelsin çünkü ne Allah'ın hoşuna gider bu hareket ne de Resulü'nün hoşuna gider verdiği sözde duracak karşı tarafı mağdur etmeyeceksin mağdur ettiğin zaman çok açık söylüyorum sen zalimsin zalim zalim elinde kılıçla Elinde silahla olmaz yalnızca. Bu tip zalimlik de vardır Müslümanlar. Bir kere hakkına tecavüz ettin. Ha ayda yılda ne olur? İnsanın durumu bozuk olabilir, ödeyemeyebilir. Fakat bunda bir kasıt yoktur yani. Kendini ayarlamış ama bir hastası olur, bir sıkıntısı olur. Olabilir mi böyle bir şey? Olur. Ne yapması gerekir? Bir gün, iki gün, üç gün önceden haber vermek gerekmez mi Müslümanlar? Benim böyle böyle bir iş başıma geldi, kusura bakma, hakkını helal et, elimden geleni yapıyorum. Fakat bilmiş ol ki belki o tarihlerde ödeyebileceğim demek yok mu ya? Aramasan hiç aramıyor adam. Aramasan hiç aramıyor. Bu sefer de hakka tecavüzle başlıyor. Sen o parayı iki katını da ödesen, o insandan helallık almasan, yine kul hakkıyla ahirete gidersin. Allah buyuruyor ki, hangi günahla gelirsen gel kul hakkıyla gelme. Ayrıyeten bir de helallık almak gerekiyor Müslümanlar. Aman ha! Tüccarlar var aramızda, ticaret yapanlar var. Bu durumlar çok kulağımıza geliyor. Hatta çok yakınımızda cereyan ediyor. Bazen içinde de bulunabiliyoruz böyle durumların. Ne İslam'a uygun ne Allah'ın ve Resulünün benimsediği bir harekettir. İkisi de değil. Allah sözünüzde durun, verdiğiniz sözü yerine getirin diyor. İşte bu sözünde durma işini biz bu dersimizde iki şıkta inceledik. Tekrar etmek gerekirse. Birincisi Allah'a ve Resulüne karşı verilen sözde durmak. O neydi? Allah'a karşı kulluk vazifeleriydi değil mi? İkincisi de kullara karşı olan verdiğimiz sözde durmamız. Müslüman adam sözünden dönmez, sözünü yerine getirir. Yapamayacağı sözü de vermez. Böyle bilmiş olalım. Rabbim cümlemizi sözünü yerine getirenlerden eylesin inşallah. Ahde vefa gösterenlerden eylesin inşallah. Kul hakkından ve bu tip günahlardan da bizleri uzak eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.